Gelirini faizden elde eden birisi. Onların evlerine konuk olduğumuzda, evlerinde gelen ikramı ondan yiyebilir miyiz? Yani faizle kazanılan bir yerde. Bir Müslüman, birinin bir Müslüman kardeşinin yanına misafir olarak gittiğinde, ziyaret amaçlı gittiğinde veya herhangi bir münasebetle gittiğinde, eğer kardeşinin malının tamamının haram olduğunu biliyor ise ondan yemez. Ve yemediğini de yemediğini de açıkça eğer kardeşimiz e, bir zarar görmeyecekse, kardeşimiz e, bu tebliğinden bir zarar görmeyecek ve bu tebliğ ikisinin arasını açmayacak, düşmanlık ve kine sebebiyet vermeyecek ise açıkça belirtmelidir. Gitmeli, ziyaret etmeli, münasebetler evlilik, düğün, cenaze, mevlid vesaire gibi münasebetlerde mutlaka gitmeli, görüşmeli, onunla olan bağını asla koparmamalı, ama yemeğinden ikramından kusura bakma, sen haram kazandığın müddetçe ben bunu yemem. Ama bunu o toplumda bağırarak değil, o zaman rencide etmiş olur rencidi etmeden birebir kaldıktan dostluk, ahbaplık, kardeşlik ve beraberliğin gereği olarak birebir kaldıklarında kırmadan, rencide etmeden onu söylemeli ve yaptığının yanlışlığını, bundan vazgeçmesi gerektiğini ona aktarmalıdır. Bu onun görevidir. Ama zarar görecekse veya ikisi arasında bir düşmanlık oluşacak, efendim daha kötü neticeler doğuracaksa veya karşı taraf bunu hiç tınmayacak, dinlemeyecekse, kesinlikle dinlemeyecek birisi ise o zaman sebebini açıklamasına gerek yok, teşekkür ederim ben almayacağım, uygun değilim şu anda gibi değişik bahanelerle yemeği kibar bir şekilde reddedebilir. Eğer yanına gittiğimiz, ziyaretini yaptığımız veya bir münasebette yanında bulunduğumuz insan bize ikram yaptığında onun kazancının karışık olduğunu biliyorsak, deminki tamamı, şimdi karışık. Karışıklığı yüzde ellinin altındaysa onu kırmayacak şekilde ondan alabiliriz. Onun ikramını kabul ederiz. Eğer yüzde ellinin ise çoğunluk oluşturduğundan dolayı çoğu haram olan Tamamı haram gibi kabul edilir. Onun ikramı da uygun bir şekilde, demin birinci ışıkta söylediğim bir şekilde ya söyleyerek veyahut da kibar bir şekilde uygun olmadığını alamayacağını söyle ve reddeder.